Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamuna Resulillah. Bir vakit namaz kılmayanın 80 yıl cehennemde kalacağı hakkında bir hadis var mı? Herhangi bir ayette ya da bir hadiste namaz kılmayanın böyle 80 yıl cezalandırılacağına dair bir rivayet bilmiyorum. Ben rastlamadım. Ancak namazın terki hakkında çok şiddetli uyarılar var peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kişi ile şirk arasında namazın terki vardır bir diğer rivayette küfür ile iman arasında ve kul ile küfür arasında lafızlarıyla da gelmiştir yine enes radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Sevban radıyallahu anh'den peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Abdullahman bin Şakik, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den biz diyor namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazdık. Değil kardeşim namazın terki bu kadar önemliyken ve şirk koşmak gibi bir durumla karşı karşıya kalınacakken 80 yıl e, ifadesi bir önem taşımamaktadır. 80 yıl değil, 180 yılda olsa bir önem taşımamaktadır. Çünkü şirk bütün amelleri ifsad edeceği, şirkin bütün amelleri ifsad edeceği e, ayet ve hadislerle bildirilmektedir. O halde kasten terk edilen bir namaz bir insanı şirke düşürebiliyorsa, küfre sokabiliyorsa ve şirkle bütün amelleri ifsad edecek bir suç ise namazın terkinden bir vakit dahi olsa şiddetle sakınmak gerekir. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi böyle bir rivayet, ayet ve hadislerde böyle ayetlerde geçmediği gibi böyle bir hadiste bulunmamaktadır. Ama namazın bir vaktin ne kadar önemli olduğunu biraz önce vermiş olduğum rivayetlerden anlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.